eser Karartma geceleri Rıfat Ilgaz Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar. Merhaba. Bugün sizlerle, daha çok mizah öyküleri ve toplumcu şiirleriyle tanınan... ...Rıfat Ilgaz'ın Karartma Geceleri adlı romanını incelemeye çalışacağız. Elbette yazarı da tanıtacağız. Karartma... Bir savaş sırasında ani baskınları önlemek için geceleri ışık yakmamak veya pencerelere kalın perdeler, battaniyeler takarak aydınlığın dışarı sızmasını engellemek şeklinde uygulanan bir önlemdir. İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde savaş sınırlara yaklaşırken Türkiye bu savaşa girmeye zorlanır. Ekmek, şeker, gaz gibi temel ihtiyaç maddeleri karneye bağlanmış, muhtemel bir saldırıda hedef şaşırtmak için geceleri karartma uygulamasına geçilmiştir. Dostlarının Pehlivan Çakır Rıfat diye tanımladığı, birçok insanın Hababam sınıfı yazarı olarak tanıdığı Rıfat Ilgaz, 1911 yılında Kastamonu'nun şirin bir ilçesi olan Cide'de doğar. Ortaokul ve lise öğrenimini Kastamonu'da sürdürür. Kendisinden dinleyelim. Sınıflarımı bütünlemesiz geçtiğim bir gerçekse de hal ve gidiş hanesinin temiz olduğunu söyleyemem. Her dönemde bir ihtar işareti kondururlardı. Bu ihtarların çoğu derste yapılan yaramazlıkların sonucuydu. Kötü öğretmenleri hiçbir zaman bağışlamaz, gülünecek bir yanını bulur, dalına basardım. Sınıfımız yemekhaneye çok yakındı. Bu yüzden kediler gelip ayağımıza dolaşırdı. Bunlardan en toramanını kucağıma aldığım bir gün, öğretmenin aniden sınıfa girmesi üzerine kediyi kapaklı sıranın içine kapattım. Ama kedi istediğim gibi durmuyordu. Acı bir miyavlamadan sonra Fransızca öğretmeni Hamit Bey masmavi gözlerini açarak üzerime doğru yürüdü. Yerimden biraz kaydım. Kedi baskıdan kurtulunca dışarı fırladı, sınıfın içinde dolaşmaya başladı. Hamit Bey kediyi bırakmış beni kovalıyordu. Ben sınıfın kapısını açıp kediyle birlikte dışarı fırladım. Nedense bu kedi olayı korktuğum kadar tehlike yaratmadı. Olay müdür yardımcısı Nuri Bey'in hoşuna gitmişti. Bir ihtarla yakamı kurtardım. <Gülüyor> Babam sınıfının nasıl doğduğu anlaşılıyor. <gülüyor> evet, yazarın yaşadıkları eserlerini besliyor diyebiliriz. Edebiyat dünyasına ortaokulda yazdığı şiirlerle giren Ilgaz... ilk şiirini 1927 yılında Nazikter gazetesinde yayınlar. Şiirleri beğenilir. Beğenenler arasında dönemin Milli Eğitim Bakanı ile... ...Faruk Nafiz Çamlıbel'de vardır. Çamlıbel, Ilgaz'ın şiir defterine... Kastamonu'dan geçerken tanıdığım genç ve kıymetli Mehmet Rıfat'a takdirlerim ve sevgilerimle sözcüklerini yazarak onu yüreklendirir. Daha sonra Ilgaz, Çal Çene adlı mizah dergisinde mizahı keşfeder. Yazarımız, liseyi bitirdikten sonra edebiyat fakültesine gitmeyi isterken babasının ölümü üzerine muallim mektebine gitmek zorunda kalır. Beş yıllık bir eğitimden sonra Gerede'ye öğretmen olarak atanır. Öğretmenliği süresince okumayı ve yazmayı sürdürür. Baş öğretmen olarak atandığı Gümüşova'dan... ...Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü sınavlarına girer ve kazanır. Şiirleri, varlık, çığır gibi dergilerde yayımlanan yazarımız... ...enstitünün son sınıfında vereme yakalanır. Bu nedenle okul bittikten sonra atandığı Adapazarı'nda... ...derslere giremez, sanatörüme yatar. Sürekli tedavi görmesi gerektiğinden tayinini İstanbul'a aldırır. İlk şiir kitabı Yarenlik 1943 yılında çıkar. Edebiyat ve sanat kitaptan öğrenilmez. Yaşamdan öğrenilir prensibine inanan Rıfat Ilgaz, ikinci kitabı olan sınıfı Ocak 1944'te yayınlar. Bir yandan hastalıkla uğraşırken, diğer yandan savaş yıllarının acımasız yaşam koşullarının bunalttığı yazarımız, bu son kitabı nedeniyle tutuklanır. Karartma geceleri... O günlerin ürünüdür. Yaşadıklarını romana yakışır bir biçimde malzeme olarak kullanan Ilgaz'ın 1947'de öğretmenliği sona erer, dergicilik, gazetecilik dönemi başlar. Hababam sınıfı, Bizim Koğuş ve Don Quixote İstanbul'da adlı eserleri Dolmuş dergisinde tefrika edilir. Öykü, roman, şiir ve tiyatro oyunları alanında verdiği eserlerle toplumumuzun 50 yıllık panoramasını çizen Rıfat Ilgaz yalnızca mizah yazarı olarak anılmayı kabul etmez. Ona göre miza edebi bir tür değil, tutum, davranış, topluma, hayata, doğaya bakma biçimidir. üste konulduğunda boyunu aşan 68 kitabın yazarı Ilgaz'ın Geçmişe Mazi, Nerede O Eski Usturalar, Garibin Horozu, Sosyal Kadınlar Partisi hikayelerinden, Hababam Sınıfı, Bizim Koğuş, Sarı Yazma, Yıldız Karayel, Karartma Geceleri romanlarından, Çatal Matal Oyunu, Hababam Sınıfı oyunlarından, Halime Kaptan, Kumdan Betona, Öksüz Civciv, Bacaksız Serisi çocuk romanlarından yalnızca bazılarıdır. Bunların dışında fıkra türünde Nerede Kalmıştık, anı türünde de 40 yıl önce 40 yıl sonra ve Yokuş Yukarı adlı eserleri vardır. 1974 yılında emekli ayrılan yazarımız doğduğu yere Cide'ye yerleşir. 1980 yılına kadar orada yaşar. Sonraki yıllarını oğlunun yanında İstanbul'da sürdürür. Bu söyleşimizde inceleyeceğimiz Karartma Geceleri adlı roman, senaryolaştırılır ve filme çekilir. Film, 1990 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde birkaç dalda ödül kazanır. Bunu, 1990 İspanya Volla Dolit Jüri özel ödülü izler. Yine 1990'da Yunus Nadi en iyi film ödülünü, 1992'de Kültür Bakanlığı En İyi 10 Türk Filmi ödülünü alır. Aynı yıl Adana Altın Koza Festivali'nden 3 dalda birden ödül kazanır. 7 Temmuz 1993 yılında kaybettiğimiz Rıfat Ilgaz eserlerini arı bir Türkçe ile yazmış. Uzun uzun tasvirlerden kaçınarak az sözde çok şey söylemeyi başarmıştır. Karatma gecelerinin nasıl doğduğunu kendisinden dinleyelim. Karartma Geceleri, 1944'lerin İstanbul'unda, Alman faşizminin azgınlaştığı, dünyayı ateşe verdiği ve savaş tehlikesinin her an kapımızı çaldığı ağır koşullarla karartılmış İstanbul sokaklarında, hakkında iki tutuklama kararı bulunan bir şairin, yani benim yaşamımdan kesitler veren, anılardan beslenen bir romandır. Değer verdiğim eserlerimin başında Karartma Geceleri gelir. Hastayım o sıralar ve tutuklanmak istemiyorum. Onun için bir süre saklanma gereği duydum. Kaçma değil. Bir sorguya, sıkıntılı bir sorguya katlanmak zor. Karartma geceleri iki buçuk aylık dönemin romanıdır ve o günlerin sorunları da paralel olarak gelişir o romandı. Karartma gecelerinde anlatıcı, yansız anlatımcı konumuyla bir seyirci gibi olayın anlattıklarının dışında kalır. Roman içinde yer verilen karşılıklı konuşmalar, anlatıcının yansız konumda gerçekleştirdiği pasajlardır. Eleştirmenlerin bir bölümünün şair, bir bölümünün yalnızca mizahçı, büyük bir okuyucu kitlesinin Hababam sınıfı yazarı olarak gördüğü usta hikayeci ve romancı Ilgaz'ın eserini okumaya başlayabiliriz.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 Emniyet müdürlüğünde kaldığı, tek ranzanın kıta kıt sığabildiği, basık hücreye hiç benzemiyordu kuşkusuz. Bu dik duvarlar arasında tek başına iki laf edemeden, süpürge değmemiş, paspas izi görmemiş aralıklı döşeme tahtalarının üstünde yatıp kalkmanın daha da mutsuzluğa eden ürkünç bir yanı vardı. Bir ad yazacak kadar olsun temiz yer kalmamıştı duvarlarda.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 Mustafa Ural hemen 3-4 saatte bir rengi, biçimi, anlamı değişik gözlerin kendi üzerindeki soğuk etkisini sezinlemeye alışmıştı. Hem onlardan kaçıyordu odasının ölü açılarına doğru hem de onlarsız yapamıyordu. Ne de olsa sıkıntısını dağıtan, insan özlemini gideren yatıştırıcı bir anlamı olduğunu da saklayamazdı.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 Bu tür insanlıklardan biri, belki de en önemlisiydi. Yedinci günüydü Mustafa'nın bu pis odaya kapatılışının. Her gün biraz daha kirlenen, pire pisliğinden çamurlaşan çamaşırlarının ağırlığını sırtında duyuyor, buna yavaş yavaş alışıyordu. Her şeye dayanmaktan başka çıkar yolu yoktu. 14 bölümden oluşan karartma geceleri böyle bir girişle başlar. Bir cezaevi anlatılır ilk bölüm boyunca. İkinci bölümde geriye dönüşlerle Mustafa Ural'ı tanımaya başlarız. Mustafa Ural, Türkçe ve edebiyat dersleri öğretmenidir. Aynı zamanda şair olan, evli, tek çocuklu, ciğerlerinden rahatsız bir adamdır. Bir şiir kitabı yayınlanmış ama sakıncalı görüldüğü için toplatılmıştır. Ev sahibi emekli komiser Halit Bey karısı ve kızları 17 yaşındaki Ayten de evin üst katında oturur emekliliğinin keyfini çıkarır mazbut bir aile olarak gördüğü kiracılarından memnundur Mart güneşinden yararlanmak isteyen Mustafa Ural dolaşmaya çıkar yolda bir öğrencisiyle karşılaşır öğrenci Ural'ın kitabını toplatılmadan önce satın almış okumuş ve çok sevmiştir öğretmeninden imzalamasını rica eder Mustafa Ural ilk sayfayı önce o günün tarihini yazar. 9 Mart 1944. Bir anlamda Mustafa Ural'ın kaçış öyküsünün başlangıç tarihidir bu. Mustafa Ural arkadaşı, karısı tarafından da akrabası olan Hüsnü ile bir kahvede buluşur. Dönemden, yoksulluklardan, yokluktan, Ural'ın hastalığından konuşurlar. Hüsnü böyle bir dönemde kitap, üstelik toplumcu olan bir kitap yayınlattığı için kahramanımızı azarlar. Polisler kendisini bulmadan teslim olmasını öğütler. Böylesi hem onun için hem de yakınları ve sevenleri için iyi olacaktır. Mustafa Ural kabul etmez karşı çıkar. Süresi olmayan bir sorguya hastalığı nedeniyle dayanamayacağını söyler. Hüsnüden ayrılan Ural, yorgun, aç ve üşümüş olarak evine döner. Üst kat penceresinden el sallayan ev sahibinin kızı Ayten'i görür. Ayten kendisini eve girmemesi için uyarmaktadır. Kapı önündeki iki polisi gösterir. Kahramanımız geldiği yoldan geri döner. İki buçuk ay sürecek olan kaçış başlamıştır. Önce karısının çalıştığı derleme müdürlüğüne gider. Şükran'a kısaca bilgi verip, birkaç gün eve uğrayamayacağını bildirir. Şükran'dan ayrıldıktan sonra, uzun bir süre sokaklarda dolaşır. Kalacak bir yer düşünür. Asteğmen İlhan Paytak gelir aklına. Evlerine giren... Oğlu Alişle oynayan bir aile dostu, okul arkadaşı olan İlhan'a uzun beklemelerden sonra ulaşır. Bir yabancı gibidir İlhan, soğuk davranır. Neden kendisine geldiğini anlamış, teslim olması gerektiğine inanmıştır. Mustafa Ural, beklediği yakınlığı görmeyince İlhan'dan ayrılır. Vakit gece yarısı olmuştur. Trenle geldiği yoldan yaya olarak döner. Yağmur da başlamıştır. Ural'ın Şükran'ı uyandırmaktan başka çaresi yoktur. Şükran onu eve alır. İçeri gel, çabuk. Islanmışsın. Hemen üstündekileri değiştirelim. Biraz uyumak istiyorum. Saatlerdir ayaktayım. Oh... Çok yorguna. Anlatacaklarım var sana. Biliyorum. Geldiler evi aradılar. Nerede olduğumu sordular. Bütün gün kapıda beklediler. Bu kadar değil. Ne kadar kitap varsa paketleyip götürdüler. Eğer kocan gelmezse seni de alırız içeri dediler bana. Yani rehine olarak öyle mi? Kim bilir. Ne yapmamı istiyorsun? Al. Bu bezle başını kurula. Bırak bez. Duymamış gibi yapma. Gideyim mi? Sabah erkenden. Benim git dememi bekliyorsan aldanıyorsun. Hastasın, temiz havaya, beslenmeye, bakıma ihtiyacın var. Git diyemem. Mustafa Ural karısından yana içi rahatlamış olarak sabahın ilk saatlerinde evden ayrılır. Her zaman gittiği sabahçı kahvesine gider. Kahveci Agop dostça ve sevgi dolu yaklaşır Mustafa'ya. Uzun bir süre sohbet ederler. Mustafa arkadaşlarını sorar Agop Efendi'ye. Aldığı cevaplara göre kime gidip kime gidemeyeceği kararını verecektir. Konuştukları sürece kahveye gelenler çoğalır, Agop onlarla da ilgilenirken kapı açılır, üniformalı bir polis girer. Ne? Mustafa Ural adında birini arıyorum. Sık sık bu kahveye çıkarmış üniversiteli gençlerle. Tanırım. Müşterimizdir. Demek tanırsın. İyi tanırım hem de. Öğretmendir. Beyoğlu tarafına verdiler onu. Nişantaş Ortaokulu'ndaymış. Hiç uğramaz oldu oraya verildiği günden beri. En son ne zaman geldi? Oho, en azından bir sene. Uğrarsa haber vereceksin karakola. Büyük altlar karıştırmış. Hemen. Hiç merak etmeyin. Öyle adamların işi yok kahverde. Agop Efendi... ...Mustafa Ural'a durumu bildiğini... ...darda kalırsa evinde gizlenebileceğini söyler. Kahveden çıkınca... ...amaçsız... ...hızlı düşünerek dolaşır durur. Sonunda öğretmen arkadaşı Cengiz'in evine gelir. Cengiz onu sevinçle karşılar. Bir süre için Ural'ın sorunu azalır gibi olur. Cengiz'in kız arkadaşı Çiğdem, Ural'ın varlığını sezinceye kadar. Çiğdem onları ihbar etmekle tehdit eder. Mustafa Ural yine yollara düşer. Kahramanımızın iki buçuk ayı böyle geçer. Dostlukların sınandığı, çıkarcılığın ön plana çıktığı iki buçuk ay. Sonunda Mayıs ayı ortalarında, yakalanmayacağına inandığı, kendini güvende ve sağlıklı hissettiği bir zamanda tutuklanır. Burada bırakalım mı? Nasıl isterseniz. <gülüyor> Sorularımı sıralıyorum. Sizi dinliyorum. Ural'ın hücreye atıldığını biliyoruz. Ne kadar kaldı orada? Hmm, söyleyemem. Aa, hiç olmazsa iki buçuk ay içinde gelişen Ural Ayten konusunu açıklayalım. Bu ve diğer soruların yanıtları romanda diyelim ve söyleşimizi bitirelim. Sanatçı kendi birikimlerinden... İzlenimlerinden ham madde olarak yararlanır diyerek, kendi yaşadıklarından yola çıkıp yazdığı Karartma Geceleri adlı romanını, sanatını, yaşam öyküsünü ve kişiliğini anlatmaya çalıştığımız rafat Ilgaz'ı, 1991 yılında yazdığı bir şiirle analım. Elim birine değsin, ısıtayım üşüdüyse, boşa gitmesin son sıcaklığım. Bugün aramızda olan ve bu heyecanlı yolculuğu bizimle paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.